Daha kısa, daha çökül. Bundan düz sazı getiren kadar, ondan düz getir getirir kadın içerisinde. O zaten bir tayyat oturdur, meslede bir talavat kırsamda, salavat veririz. Resulü Allahümme salli ve sellim ve barik âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ âlihî, âli Seyyidina Muhammedin bir adedi ilmi sayısı şekilde selam diyor. Bu salatı bu sanatlı fakire tavsiye eden zat birinci devreden Türkiye Büyük Meclisi'nin birinci devrede, de, günlük mücadeleden evvelki devrede, sıfasının mebusu olan Eğazim-i Büyük e Sükriyeden ve Yükset Ali ve Aliplerden rahmetli Mustafa Tahki Efendi'dir, Hazretleri'dir. O da o mecliste böyle büyükler de varmış. O zaman esiklal harbi bu yüzden muhakkup onu <gülüyor> Erkek müminlerle kadın müminlere işlemedikleri bir günah büdünden ezar. Edene de muhakkak bir yalan ve apıcıklık bir günah yüklenmişlerdir. Şimdi bizim bizim adetimizdir. Didi yapmak bahanesiyle falanca kadın hakkında şöyle şöyle şöyle yapıyor, Fiyancı erkek abinler şöyle şöyle yapıyor yapıyor deriz. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyorsan ne söylenir, arkasından bunu da konuşma. O muhakkak bir gün bir yerden çıkar, sen yapma bu işi. Doğru olsa bile yapma, konuşma arkasından. Ya git yüzüne söyle, ya sen böyle bir kötü kitabın var, yapma bunu de, söyle bunu. Ey Peygamber zevcelerine, kızlarına, ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstüne giymelerini söyle. Sokak elbisesini üstünüze giyin diyor. E, sokağa çıkacakları zaman yani muhakkak üstünüze bir elbise ev ev ev kıyafeti çıkmayın diyor. Bu onların sade kadınları değil erkekler de işte söyledi. Onu onu ayrı değildir. Bu onların tanınıp O zamanki adet şimdi öyle Hür insanlar, hür bir de köleler falan bak köleler işte şu gibi giderler ama hür insanlar öyle gezmeler lazım. Hürluğun karşılığını vermeler lazım. O için güzel temiz elbise giymeler lazım. Camiye bile giderken temiz elbise giymek lazım ki şey olabir eski olabir ama temiz elbise olması lazım. Bu onların e, daha edilmemelerine daha uygundur. Münafıklar, cariler, sakıntı ederlerdi. değil mi o, o zaman hala bu şeyler varmış. Ederlerdi. Allah çok yargılayıcıdır, çok esirgeyicidir. Allah çok aferin ver, çok esirge. An olsun eğer münafıklar, Vicdanlarında bir maraz bulunanlar, şehirde fena haberler yayınlar bu hallerinden vazgeçmezlerse mutlaka ve muhakkak seni kendilerine musallat ederiz. Sonra orada seni az bir zamanda fazla konuşur olamaz. Dışarıda cemiyete kötülük eden insanlara da senin başlarına musallat ederiz. Yani sen onlara peygambersin, doğru yol gösterirsin ama onlar doğru yoldan kabul etmezler, kabul etmektedir, e e içinde cezalarını bulurlar. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Kötü bir insana belalı şey yapmayın, gitmez, hisse bile tesir etmez, pis kokan bir insana, bunun pis kokan bir insana, Kötü koku versene ayıp ayıp eder mi? Etmez. Ama kötü bir insanı eğer er, dua edeceksen onun iyiliğine dua eder. Çünkü o o iyiliği kabul etmez. Hazret bir, göreceğiz mezhebesinde, bir saralı adam, <gülüyor> yolda giderken bayılmış, duysun bayılmış, saralı. Hemen de etraftan koşmuşlar falan işte zamanı kokuları falan. Eee adamcağız şey etmiyor. Diyor ki ya diyor bu geleceğim onun onlar şeyde ne deme şu deri deri sanayine. Tabakhanede. Tabakhanede değil Bunlar Bana tabakhanede yap şunu. Tabakhanede. Deri deri ve köpek pisliğiyle kebap edilir. Onlar köpek pisliğine koktuğuna alışmışlar. Abi çağırın da o diyor bunu ayırır. Hemen git tabi kane hani, abisi şöyle ab bak yine bayılmış cebinden tüp ekisti çıkartıp kokuyunca adam hemen kendine geliyor alışmışlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, kötü bir insana bir dua ettiğin iyi fayda etmez tıpkı o saralı insana kolaya kopardığı gibi ama saralı şey kötü insana iyi niyetle dua ettiğin zaman o da onu kabul etmez. Daha kötü olur. Boş ona boş yuvada dua zaman harcaman. İyiliğini isteyin, ona, kabul eder, şey ee, ona eli, kötü bir gelecek kabul edecek. Ona iyi get kötü zaman ona iyi iyi duaya de, o daha daha da kötü olsun. Hepsi de Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak nerede eli geçilirse yakalanırlar ve öldürürler. Hani şöyle şeylerde halkın e, aslan bozacak, doğru oşkin şey, asayişin bozucu haberler yayınlanlar vardır ya zelzel olayı derlemesi o bileti bir ne kadar yandığım var su baskını Biz bize Ankara'da çürük parazit açtı Ankara su altındaydı yani Ankara'da çürük parazit açsa Ankara'nın su altındaydı çürük parazit mi acısı belli. Ankara'da olay bir memleket niye gitti or or or orada su bastı bunu gibi şey yayıldı haber yayıldı bunları yayanlara lanet diyor onlara onu hem Allah rahmetten kovmuş olacaklar hem de nerede bulunursa da <gülüyor> katlitikler. Bir de daha başka bir şey bunun şeyler var. Ki bu sebeple, münafıklar cariyesi farkları yeniler. Geceye türlü evvel zamanı oldukça, yani kötülüklere karşı bizim ülke diyoruz. Daha evvel, geçenler hakkında Allah bu adili koymuştur. Allah'ın adili değişmeye asla bulamazsın. Münafıklar, kötü masraflar ve ilaçlık yayanlar. Yer evet, aç bakalım. Yer açtı sonra olacak. Buna sonra Yalan mı? Hayır, iyi. haberler. İnsanlar, yani onlar. O o o zamanki mekyler gibi küçük sana o saatin ne zaman kopacağını sorarlar. Yani, kıymet ne zaman olacak? De ki, onun ilmi ancak Allah nezdindedir. O, o ilim Allah'a mahsustur, ben bir şey söyleyemem. De, ne bilirim, ben bilemem. Şu muhakkak ki Allah kafirleri kahvetinden kovmuş, onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Bunu birçok yerde tekrarladı. Kendileri orada ebedi kalıcı olarak onlar ne bir yer ne de bir yardımcı olmayacaktır. Onlara herhangi bir yer, yer kapılıp bir yardımcı olmayacaktır o kıyamette. O gün yüzleri ateşte evrilip ateşte sıvanın çevrilirken. Eyvah! Bize keşke Allah'a itaat etseydik de, peygamberlere, e, keşke Allah'a itaat etseydik, peygamberlere itaat etseydik diyeceklerdir. Onlara tabi olanlar da o gün, ey Rabbimiz, e, hakikat biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk. Onlar da bizi yoldan saptırdılar demişlerdir. Eh, Yapmadan yapmasalım, peygamber geldi inşallah yapsaydın, yapmasaydın. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver. Bize, bir veriyorsan bizi bu yola sevk edenlerde daha fazla azap ver. Onlara büyük bir lanetle rahmetinden kov. Sütten yapıyor. Ey iman edenler, siz de Musa'yı intiktenler gibi olmayın. Hani, e, Aziz Musa'yı da büyük onun yol ne? Onun yapmadılar. İki ee, yalancı tane tane yaptı. Ona ona taplar. O da hadi Musa'yı tabi çok üzdü. <gülüyor> Hem onlar peygamberlik yaptı, yola yolu getirdi. O gidince gene <gülüyor> eski haline döndüler. Onun gibi yapmayın. Diyor. Ey iman edenler, siz de Musa incedinler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. O Allah indiğinde yüzlü, yani itibarlı bir de. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sözün doğrusunu söyleyin. Biraz şahitler hakkında. Ne biliyorsun? Onu söyleyin. Yani bu beni atalar düşürdü, bunu saklayın falan demeye. Onun cezasını siz hem, hem bu hayatı çekeriz, çekeriz hem öbür tarafta çekeceğiz. Dün gele iddialarımız meydana çıkar. Biz de mahkum alıyoruz. Doğru söyleyin ki işlerinizi düzeltip iyiye götürsün ve günahlarınızı yargılasın. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse muhakkak ki en büyük kurtuluşa mazhar olmuştur. Mazhar olmalı pastarın çok şeylere var, manaya master olmak o işten fayda görmek var. Masar bir de şey tek yerde çalmayı var. Onlar masar Bir de bir fiirin dolduğu yere masar derler. Biz emaneti Gökleri ve yeri arz ve teklif ettikçe de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Bundan endişeye düştüler. İnsan insana gelince ot tuttu bunun sırtına yüklendi çünkü o çok gülümkâr, çok cahildir. Şimdi bunun çok geniş bir izahı vardır. Burada az ama ee, Allah kendine muhatabı insanı kamil seçmiştir. Allah muhatap olacak dünyadaki kimse, kamil insanlardır. Herkes Allah'a muhatap olamaz. Şimdi, Allah diyor ki, işlenmesinde, sevap ve terkinde hikap olan, zararlı olan, normalde sahile, bunları hayvanlara, nebahatlara, Allah teklif ediyor. Fakat onlar bunu anlayacak, titri değil, değiller. Hayır diyorum, zaten yapamazlar ya. Fakat onların da hayır demesi bizim, hayır dememiz gibi değil. Taborlarıyla, aslında yani aslandan kapmak, bir şey şirketler misin? Kabul etmedi ama, insan kavede Adem'e teklif ettik. Kabul etti. Ama bir müddet yaptık bıraktı. Tin suresinde biliyorsun, Bismillahirrahmanirrahim. yapmayıp bekleyeni bekleyotun ve tutul siyeni ve hazır geldiğin emin. ''Emin bir yerde Mekke. ''Emin'' Lek'e halekten bir insan sa faze Biz lazım olan biz insanları en güzel de yarattık. Beni görecek, benim, kendimi, benim kendime benim ayna edeceğim insanlar. E, Sümevret Ece-Safirin. Ondan sonra o kendini pisliğin içine attı. Ne dedi, yapmadı. Benim işte kendini egemen için yapmadı. Pisliğin içinde kayboldu gitti ama Allah kullarını azap etmesi yemiyor. Yine elaik olan ne da eline tutuyor, çıkartıyor. Yani çoğu, çoğumuz öyle istedik. Allah karşı Allah kullarına elaves yapma etmesi yemiyor. Diye kat arttırmak on kat on kat afetini, o kır kır kır elikat sevdiğim bir şey iç, bir, bir şey iç. Bu emaneti göklere ve yere, dağlar hazrettik ve tektektik de onlar bunu yüklemekten çekindiler ve endişeye düştüler. İnsana gelince o tuttu, onu sırtına yüklendi. Evet, yapacağım dedi ama yapmadık bu seferde. Süslerinden O zaman da onu esferi düşürdük. O, çok üzüntülü imkan, çok cahildir o gibi insanlar. Bunun gibi düşünür sonuçta ne oluyor? Allah erkek münafıklarla kadın münafıkları, erkek müşriklerle kadın müşrikleri azaba oratacak emaneti zayi ettikleri için, kendilerini teslim edeni, emaneti yapmadıkları için. Erkek müminler kadın müminlerin de tövbelerini kabul edecektir, bir de yüce veriyor. Yapmadık, hadi defa de. tövbe edersen gene sana bir imkan tanıyor. Emaneti muhafaza ettikleri için. Allah çok yargılayacak, çok esirleyicidir. Yani hem o kaybedenler, tövbe edenler için, de kaybetmeyenler için onları da büyük bir hikâfatlar vadediyor. çok gerçekten şurada bunun çok bunu öbür derste, bunu işe yapalım. Zaten burada bitiyor. Aha. Bunu arkaya şudur. Allah erkek münafıklarla kadın münafıkları, erkek müşriklerle kadın müşrikleri azap oracak erkek müminlere kadın ünlülerin tebbelerini kabul edecekler. Allah çok yardımcı, çok esirgeciler. Burada inşallah, burada bu soru bu bitiyor. Ancak, şurada büyük bir şey var. E, ta bilmem ne zaman direkt gazete verilmiş bir bakare var. Onu anlatıyor ve niye bunlar olmuş, onlara anlatıyor. Bunu yaparsanız zaman geçecek, vaktinizde yok, zamanınızı fazla almayın. Bu dakikada anlattığımda çok da İçinize şükrü duydunuz, anlamlı olur, ilahide anlayıp da Niye oldu falan diyecek bir şey var mı içinde? Allah'ın insana yüklediği yük nedir efendim? Allah'ın insana yüklediği yük nedir? A anlayamadım. Allah'ın insana yüklediği yük nedir? Allah'ın diğer yarat yaratılmışların kabul etmediği. Hı? Şimdi, Allah insanı yaratmak, yani ben kendimi görürüm, dedi bir şey Allah'tan, ve düşün taşın, ya, insanı kâbül yarattı. Bu insanı yani, insandan masa sade, insanın tûretinde olanlar değil, kalben Allah'a yakın temiz bir beli kâbül insanlardır Allah'ın muhataba Allah ne diyor, şu İndirilen Kur'an'da ne diyor? Kötülük yapmayın. Yeri gelin, namaz kılın, serevat getirin, yani okunun şeyler. Bunları Allah, insanlara şundan yapın, bunların yapın diye bu Kur'an-ı Kerim ya da zamandaki İncil'deyse getirdiği şeyleri insanlara bunu yapın diye gönderdi, bir P.K.M. bahsasıyla. gönderdi değil mi? Bunu kimler kabul etti, yaptı? Allah'a yakın olan insanlar ve kalben Allah'a yakın olan insanlar yaptı bu onla bu Allah'ın bu şekilde insanlara verilmiş bir emanetti. Bunu iyi, iyi yaparsan iyi insansın olursun. Değilsen insan değilsin de. Şimdi bu insanlara verilmiş ama bunu Hazreti Adem'e insana ilk temsilcisi olan Hazreti Adem'e verdi. Hazreti Adem de tabi onları aldı. Fakat Hazreti Adem'den gelen şimdiki ya daha sonraki nesiller Hazreti Adem'e dolayısıyla onun sonra gelecek nesillere verilmiş olan bu vazifeleri kimin yaptı kimin? En başta Hazreti Adem'le oğulları birbiri yediler. Demek ki bunun birisi bu işi yapmadı ve cezasını buldu. Değerli yaptığı şeyi doğdu o da başka. Yani işte Allah'ın bu bize emanet diye bu namazı niyazı Hacı hacizekade biz taşıyabiliyor muyuz taşıyabiliyorsak bunları yapıyorsak hakkıyla, hiçbir şey bir şüphe düş şüphe düşmeden yapabiliyorsak eyvallah ama yapmayanlara da ama bakın diye şart var ya, ya, ya yapamayanlar var ibadet eden de bazı şartları vardır ee, Mesela hac zenginlerimiz bir iş şeydi ibadeti hac kim birçok şartlara vardı. diyor zengin olacaksa yollar emin olacak efendimiz sahun saatini izleyen olacak değil mi? Buna var diyor bunları yarın desta hac yapmazsan sen emaneti yapmamış oluyorsun yani hac e, hac emaneti yapmamış oluyorsun e, ama y Oturduğum bir yerden la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyeyim nedir? En basit. Söylensin, söylemesen, gene yapmıyorsun yani emaneti yapmıyorsun. E, Allah sana bunu yapacağım diye söz vermişsin Hazreti Adem Mahsas'ı sonradan da biz bütün koltaklık toplamış. Ben size Rabbim değil miyim? Yapmışsınız ne? De, benim dedi hiç yapacaksınız. Yapmamışız lazım, o zaman olacak? Yapmıyoruz Allah'ım bize verdikleri temelden şu kitapta yazanlardır. Vazifeler. Başka bir şey değil, Allah'a eş tutmamak, Allah'ın birbirine inanmak, peygambere, e, peygambere o birbirine tevhide tevhide inanmak bunlar. Yoksa Allah'a bir sır, bir Kimseye söylemek bir sır değil bunlar. Hepimizin güldüğü şeyler. Yapmayanlar görüyorlar <gülüyor> ki cehennem azabıya teklif ediliyorlar. Bir sürü ceza ile teklif ediyorlar. Yapanlar için de büyük yapmanlar var. Biz onlara esferi sahibini düştüdük. <gülüyor> Çok unuyunca pis bir canlıktır. Esferi, esferi pislik. Onları bir pis kişi attık diyor. Yani hayatta da olsun, öbür tarafta, bu, bu alimde de olsun, diğer alimde de olsun, onları en aşağı derecelere attık diyor. Yani, i̇nsanlıktan arzade derecelere, hayvan derecelere indirik diyoruz. Yani, hiç kimse de bu dereceye bilmeyi avcı etmez ama bilmeyi imiyorlar gene de. Şöyle de acaba yorumlanabilir mi, nacizane? Esrafını. Ee... Şimdi Allah Adem'i yarattı ama Adem'in özelliği Allah'ın bütün esmalarının Adem'e verilmesidir. Yani Adem'de Allah'ın sonsuz sınıfı esmaları var ama hani 99 olarak belirlen bütün esmaları Adem'e verdi. Benim hani nacizane anladığım sanki büyük büyük gibi geliyor. Yani bütün esmaların Adem'de olması hakikatinin de olması ve bunun e, Adem e, cennet ortamında bu esmalarla yaratılmışken, e, şeytanına, yani belinli, e, şeytan olarak adlandıran belinin, nefsani şeyle ters e, yenip düşüp, bu dünyaya tekrar, belki hakikati bulması hakikati bulmak için tekrar buraya gönder, gönderildiği hikayesi. Sanki orada o yük bana, o insanın tekrar mevcut olan Adem'deki hakikatini e, idrak edebilmesi ve onu görebilmesi diye ben yorumlamıştım hep. Şimdi daha sizin önce... söylediğiniz, ben size söylediğiniz vaffaklı şey değil Değil mi? Değil, evet. Aynı şey şimdi evet. e, kainat bütün 99 esma değil de evet. son, çok son, daha son, 99 de. esmanın takım bir dememiştir. Evet. Evet. Onlardan nasıl bütün bunlardan şu yaptıklarımı okuduklarımız için değil midir? Evet. Aynı şeydir. Her onları yaparsa, yani Allah şimdi bundan itibaren okuduk ki fiiller vardır. Yani yapılan işler vardır. Bu fiillerin, bu fiiller bir sıfatların, sıfatlardan yani sıfatlardan çıkıyor. Yani maske, kimde maske bahsetiyor? Maske <gülüyor> sıfatlardır. O, <gülüyor> o sıfatlardan çıkmıştı değil mi? İrit o sıfatlardan çıkmıştı. kötüydü yutma sıfatlardan çıkmıştı. O, o sıfatlardan nereden e, gelmişti? Zat'tan gelmişti. Tevhid vardı. Hep aynı e, birlik. Sıfatlardaki birlik ve nihayet eee zatdaki, asıl birlik. Allah bunları bize vermiş mi? Kolum bu sana layık. Bunu yapacaksın. Yapacağız demiş miyiz? Yapmışız. Yapma şey. Yapanlara mavi, Bir da var gidiyor. Yapmayanlar da gerek bu hayatta. Belki çok parlak hayat usul yolda içinde ama Osmanlı ne oldu bilmez ki. Bilmez. Yani burada sizin şimdi söyledikkeniz de Allah'ım bize bahşet o şey, benim de ayran söylediğim şeyler arasında bir fark yok. Aynı şey, kecililer. Pirin keçeleri sıpatlardan alıyor. Sıpat mı zaten. P ile yaparsam tamam soruyorsun zaten. Bizim soru sormuyoruz. Komşularım da sormuş hali olması çok takdir edilir. Şimdi Eskiden üyesi çıkar, konuşuldu. karşı put gibi denir. An anladın mı? Zaten. O zaman şey Şeyin, böyle, başka kapıları çalmanın türlü budur. Türlü türlü şekilde yetiştirilirseniz, terbiye Kabul etmezsen, yani belli terbiye kabul etmesin, yetişmiş şekilde kabul etmesiniz. O zaman kötü kötü kötüyken baştan olur. Tabii ki parkem burada yapıyor. Herkesi istedim bırakmış herkes? İstediğin süredir. Anlamak parket açıp çok iyi bir şey soruyor. Bu ne gibi? Şunu hep anlarsın bir şey. Bakın takdir. Kötülüğü nerede? aklına ve akıllı, akıllı şey yani karşısına çıkar başka mevzu da o mevzuya es es geçersiniz. Onların getirdiği boşluk başka şekil daha güçlü şekilde karşısına çıkar. Onun için sorun. Evet Allah'ın bize verdiği şey bütün şeye kullanıyor. Ana kim hiçbir şey yani, yani esaslı bir şey değil. Radya radya karşıma geldi. Bakılıyor ediyor acaba ne ne ne diyor. Gönder acaba ne ne ne demişti ya. O kitabı mesih okudum. Ben okudum. İşgirden çıktım. Okuyacağımız şeyler iyi bir güzel kaynaklardan okumak lazım. İyi iyi iyi, iyi kaynaklardan e, kitapların iyi bile bilinden iyi defa mentor iyi bile bilinden İyi kitaplardan, doğru kitaplardan okuyor. Hani... Cahil, cahil, cahil imam cemaati yoldan çıkarıyorsun. Yani Senep Hoca Camii'nde... Peki, cuma namazından evvel... Korona 9'de dinledim de... Vadesi pek ona denemem. İnsanı yoldan çıkardı. Bir imam tutmuş, Allah'ın birliğini... astronomiyla izah etmeye çalışıyor. Abdül Tertek, Yağcı este güle şey de işe de demeden su hoca beni mensup herkese verdi ama hoca sen bir gün nerede?